Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alamin, Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kardeşler Ümmeti Muhammed'in 14 asırlık tarihinde dille ifade edilemeyecek kadar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 Lakin Müslümanları birleştirdi. Mısır'dan Libya'dan itibaren yukarı doğru Suriye'ye bizim Antakya'ya gelinceye kadar olan bölgeyi e, Haçlılardan büyük oranda temizledi. Anlaşmayla sadece bir grup Haçlı e, tohum bıraktılar. Akka denen yerde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 Allah ona da rahmet eylesin. Selahaddin Eyyubi'den bahsederken diyor ki, Ashab-ı Kiram'dan 400 küsur sene sonra gelmiş bir insan. Diyor ki, ben Ashabı salahaddin'i niçin seviyorsam, e, Ashabı Ebu Bekir'i niçin seviyorsam, salahaddin'i de onun için seviyorum diyor. Ashab olmasaydı bugün İslamiyet olmazdı, salahaddin olmasa da bugün İslam olmazdı.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 Hakikaten öyle oldu. Bir günde yenilmez Haçlı ordularını perişan ettiler. Allah rahmet eylesin. Hz. İbn Abdillah Konuşmakla anlatmakla bitecek birisi değil. Öyle bir kimse yeniden çıkması da mümkün değil. Ama Allah herkesi sevdiğiyle açredecek. Bu daha büyük bir hedef.